486. konu, Hz. Ömer'in Fars savaşlarına bizzat katılmak için Eşeybıl'a istişare etmesi, Hz. Ömer Ebu Ubeyd bin Mesud'un şehit düşüp Fars ordularının da Kisra ailesinden bir kişinin kumandası altında toplandığını haber alınca muhacir ve ensarı çağırdı. sonra onlarla birlikte Medine yakınlarındaki sırar kuyusuna kadar gitti, orada Talha bin Ubeydullah'ın kumandası altında bir öncü birlik hazırlayarak onları gönderdi, Askerin sağ kanadına Abdurrahman bin Avf'ı, sol kanadına da Zübeyir bin Avvam'ı kumandan tayin etti. Hazreti Ali'yi de Medine'de kendi yerine idareci olarak bıraktı. Halkla istişare etti. Onlar da ''İran'a bizzat kendin gitmelisin'' dediler. Bu istişare sırara varıldıktan sonra gerçekleşmişti. O sırada dönmüş olan Talha'da dahil görüş bildirenlerin hepsi bizzat Hazreti Ömer'in gitmesini istiyorlardı. Ancak Abdurrahman bin Avef onun gitmesini doğru bulmuyordu. Hazreti Peygamber'den başkasına, anam babam sana feda olsun, dememiş olan Abdurrahman orada şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ey Ömer, sakın gitme, bu konuda sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Eğer halk, Ömer savaşa gitmekten korktu, diyecek olurlarsa onlara, bu Abdurrahman'ın fikriydi, dersin. Çünkü senin başında olduğun bir ordunun yenilmesi, senin bulunmadığın orduların yenilmesine benzemez. Hele bir de daha işin başında şehit düşecek olursan korkarım ki tekbir getirip Allah'tan başka ilah yoktur diyecek bir tek Müslüman kalmayacaktır. Bunun üzerine Hazreti Ömer bizzat gitmekten vazgeçti ve ordunun başına tayin etmek için birisini aramaya başladı. O sırada Necit topraklarının bir kısmında zekat toplamakla görevlendirilmiş Saad bin Ebi Vakkas'tan bir mektup geldi. Daha sonra Hazreti Ömer çevresindekilere dönerek, bana ordunun başına geçirebileceğim birisini gösteriniz, dedi. Abdurrahman bin da ben onu buldum bile, dedi. Hazreti Ömer kim olduğunu sorunca Abdurrahman, o, elinin altında bulunan aslan, Sa'd bin Malik'tir, bu zat Sa'd bin Ebi Vakkas diye şöhret bulmuştur, dedi. Diğer görüş sahipleri de Abdurrahman'ın bu fikrine katıldılar.